Onlar kim, biz kimiz? Arap devrimi ve müzik Hazırlayan ve sınav Necati Sönmez Emel Masursi'den dinledik. Malkit malkit e, bulamadım. E, programımızda bir şarkıyla başlamış olduk. Herkese merhabalar. Iyi hafta sonları. E, onlar kim, biz kimiz? Programının üçüncüsündeyiz ve bugün e, ilk defa, <gülüyor> pardon, e, ilk defa programı bir e, tamamını bir şarkıcıya adıyoruz. Emel Masursi iki gün önce 16 Mayıs akşamı. İstanbul'da, Babilon'da bir konser verdi. Ee, bu vesileyle onu e, programı da ağırlamak e, kaçınılmaz oldu. E, Tunus'ta da e, bütün Arap dünyasında da devrim deyince, devrim şarkıları deyince... E, adın, ...ilk e, adanılacak şarkıcılardan bir tanesi. Çok genç bir şarkıcı, e, daha öğrencilik yıllarından itibaren müzik yapmaya başlamış... E, ee, yönetimle başı derde girmiş Yasaklanmış radyoda çalınması Sonra Fransa'ya göç etmiş o, Şu anda da Fransa'da hem Fransa'da Hem Tunus'ta yaşayan e, Ama dünyayı da şarkılarıyla dolaşan Bir şarkıcı ee, Geçen hafta onun bir parçasını çalmıştım Kinti Hurra Kinti Hurra aynı zamanda bu az önce dinlediğimiz Şarkının içinde yer aldığı bir albümün ismi. geçen sene 2012'nin başlarında e, Yayınlanmış bir albüm e, ...albümün ikinci parçasıydı. Bugün dinleyemiz şarkıların çoğu bu albümden olacak. Bu arada... ...perşembe e, akşamki konserden hemen önce kendisiyle buluşup... ...bir e, söyleşi yapma fırsatımız bul, e, oldu. E, program boyunca onun... E, ...sorularımıza verdiği cevapları da izleye, dinleyeceğiz. E, hatta hemen e, ilk soruyla... E, ...soruyu dinlemeye başlayalım. İlk sorunun cevabını... E, Tunus'taki yani devrim öncesi durum ve onun e, Tunus'teki e, yaptığı şarkıların karşılaştığı zorluklar üzerine e, bir soruydu. Emel e, şimdiki durum üzerine e, şunları söyledi. The biggest problem is that um, um, when you are a young doing different music and trying to speak about en büyük sorun şu ki bir genç olarak değişik bir müzik yapıyorsanız ve bu gibi konulardan bahsediyorsanız, politik konulardan bahsediyorsanız geniş bir dinleyici kitlesine ulaşamazsınız, ulaşamıyorsunuz. Hep underground düzeyde kalıyorsunuz, çalacak yer bulamıyorsunuz, destek göremiyorsun, basında, radyoda, festivallerde çalamıyorsun, sonunda da vazgeçmek zorunda kalıyorsun. Politik nedenlerden ötürü mü? Evet, elbette. Hem e, iki türlü politik nedenden hem içerik anlamında hem de piyasanın politikası anlamında. Çünkü egemen sistem yaratıcılığı ve yeni müzikleri hiç desteklemiyor. Sadece yaygın, kalitesiz, kötü müziğin arkasında duruyorlar. E, Tunus kültürünü geliştirmek gibi bir dertleri de yok, böyle bir çabaları da yok. Evet, Emel Masusi'nin e, biraz bir, e, hikayesi, acı bir hikayesi olan bir şarkısını dinleyeceğiz. E, sanıyorum 2008 yılında, e, 2008 yazında olması lazım. Tunus'un Ledeyev kentinde yaşanan bir e, cinayet üzerine yazdığı e, bir şarkı. Önce onu dinleyelim, daha sonra şarkıdan biraz daha bahsederiz. E, Emel Masusi söylüyor, MAK. Ma Who killed him yani kim öldürdü onu Waldeqat el mu'tamad ma Oh, my God, oh, my الشعبيه تقلقهم تكون مع اهلنا وناسنا في سليانه كانت في سيدي بوزيد وكما في العمران في ماطر وكما كانت في تكون في كل المعارك نتاع شعبنا نهار الحكره انتهى Evet, Tunus'tan e, güçlü bir ses Emel Maslusi söyledi. Onu kim öldürdü? Aslında daha doğru bir çeviriyle onu kimse öldürmedi. E, şarkının hemen başında ve sonunda e, bu bir öldürme, cinayet, e, din yarattığı e, bir öfkeden bir takım kesitler dinledik. En başında öldürülen e, genç bir insanın annesi. Şöyle bağırıyor e, onu kimse öldürmedi onu öldüren yönetim vali e, belediye başkanı e, olayı kısaca hatırlayalım hatırlatalım e, 2008 yılında e, daha devrim söz konusu olmadan önce devrim patlamadan önce Redef adlı bir kentte bir e, geniş bir işsizler ordusu bir şirketin iş başvuru e, iş başvurusuna bulunmak için şirkete gidiyorlar ve sonunda işe alınanların hepsinin yönetimin e, adamları olduğu ortaya çıkıyor. E, büyük bir isyan dalgası patlıyor orada. Aslında. E, belki de bu 2011 devriminin gelişinin habercisi olan en önemli olaylardan bir tanesi işçiler sokağa dökülüyor ve polis ateş açarak bir kişiyi öldürüyor. Öldürülen kişinin annesinin sesi en başta şarkının başında duyuldu. Onu kimse öldürmedi. Bu yönetim öldürdü. Bu iktidar öldürdü diyor. Evet, Emel Maslousi ile yaptığımız iki gün önce İstanbul'daki konseriden hemen önce yaptığımız söyleşiyle devam ediyoruz. Bu sefer onun, ondan Tunus'un şimdiki durumunu öğrenmek istedik. Devrimden sonra neler değiştiğini ve devrimin müziğe ilham verip vermediğini sorduk. The the the revolution helped a lot of musicians to um, to um, to raise. Devrim pek çok müzisyenin ortaya çıkmasına yardımcı oldu <gülüyor> özellikle rapçilerin çok çok sayıdalar, güçlü sözler yazıyorlar, <gülüyor> çok öfkeliler, komikler <gülüyor> ve her gün yeni yeteneklerin ortaya çıkışına tanık <gülüyor> oluyorum. Ama durum neredeyse devrim öncesiyle <gülüyor> aynı yani bu yetenekler kendi <gülüyor> işlerini <gülüyor> yaratmaktan <gülüyor> fazlasını yapamıyorlar. <gülüyor> Ee, bazı şeyler şimdi daha kolay tabii ki değişik festivallerde çalabiliyorlar. Mesela Tunus'ta turneye çıkabiliyorsunuz ki devrim öncesinde bu imkansızdı neredeyse. Fakat bu yeni sistemin bunları çok umursadığını Düşünmüyorum. Tabii çözülmesi gereken tonlarca daha önemli sorun var ama sanat da çok önemli ama bunu dert edindiklerinden hiç emin değilim. Ee, peki umursamıyorlar mı yoksa desteklemiyorlar mı? Ee, buna cevabı da şöyle oldu. Desteklemiyorlar tabii. Çünkü genç kuşağın önünü açmak, like, onların gelişmesine uh, yardımcı uh, olmak için gerçek uh, bir siyasi uh, irade gerekiyor. Uh, Örneğin Fransa'da uh, birçok uh, yeni ve güncel uh, müzikler of, için müzik, ayrılmış bütçeler var, or, paralar or, var, mekanlar var. Uh, Bizde uh, uh, ise kültüre ayrılan bütçe giderek güdükleşiyor. Ee, i̇zleyen soruyu da dinleyelim isterseniz. Burada da e, dışarıdan bakıldığında pek çok insanın kafasında şöyle bir imge olduğunu e, söyleyerek, yani Arap dünyasında pek bir şeyin değişmediği e, yargısının hakim olduğunu e, söyleyerek bu konuda ne düşündüğünü sordum. E, evet cevabı da şöyle oldu. Well, um, there are um, the big changes that the people are expecting, especially for uh... Beklenen büyük değişimler, herkesin beklediği büyük değişimler henüz gerçekleşemedi. Orası kesin. İşsizler, yoksullar açısından büyük bir değişim olmadı. Ama hiçbir şey değişmedi diyenlere katılmıyorum asla. O sloganda, meşhur sloganda dendiği gibi hiçbir şey değişmedi ama hiçbir şey de eskisi gibi olmayacak. İnsanlar şimdi düşüncelerini ifade edebiliyorlar serbestçe. Örneğin Tunus'ta yeni gazeteler, yeni radyo istasyonları, televizyon kanalları kuruldu. İktidarı eleştiren yeni televizyon programları yapılıyor, cesur programlar. Ee, sivil hayatta da bağımsız kurumlar, hareketler ortaya çıktı. Evet. Emel Mastusi ile yaptığımız Söyleşi'nin bir, bir bölümünü Daha dinledik e, Onlar Kim Biz Kimiz Programında canlı yayındayız Açık Radyo'da Emel <gülüyor> Mastusi'ye Tunus şarkıcı Mastusi'ye ayırdığımız Programın Üçüncü şarkısına geçelim Bu biraz daha eski e, bir parça Tunus'un e, 19... Otuzlar 30 yanılmıyorsam 30'lu yıllardan kalma bir parça Tunus'un e, müzikal tarihinden alıp kendi uyarladığı, kendi diline e, uyarladığı bir parça El Beb kapı. Elbab Darek, Emel Masusi'den dinledik. Demin şarkının adını eksik telaffuz ettim. Elbab değil, Elbab Darek yani a, avlunun kapısında gibi bir e, Türkçe'ye öyle çevirebiliriz. E, Amal Masusi ile e, bu şarkıyı da bu arada e, iki akşam önceki Babylon konserinde e, telaffuz etti ve muhteşem bir yorumla sahnedeki Darns gösterisiyle birlikte sundular. E, grubuyla beraber. Burada onun daha sade bir versiyonunu dinledik. E, Emel'le yaptığımız söyleşiye devam ediyoruz. Bu sefer e, onun e, Aynur Doğan ve Kazım Koyuncu'yla tanışmasını sordum. E, bu Ehmedo'yu e, söylediğini biliyorduk. E, onunla nereden nasıl tanıştığını anlatıyor Emel. Aynur Doğan'ı dinlemiştim bir ara, Ahmet Doğan'ı dinlemiştim ve bu şarkıya aşık olmuştum. Çok muazzam, güçlü bir şarkı. Benim için tabii onu söylemek zordu çünkü Kürtçe ile ilgi, hiçbir ilgim yoktu. Sonra Kürtlerin tarihini vesaire keşfettim. Sonra da Tunuslu olarak Kürtçe şarkı söylemekten gurur duydum. Ardından Fatih Hakan'ın filmini izledim. İstanbul'a, Türkçe müziğe bu şekilde aşık oldum. Ee, şimdi de Kazım Koyuncu'nun parçasını e, nasıl ilk ne, parçası ile nerede tanıştığını sordum. Bu arada Perşembe akşamki konserde bu parçayı ilk defa sahnede grubuyla beraber çaldı. Daha önce e, kendi gitarıyla denediği versiyonları İnternette, YouTube'da vesaire mevcut ama ilk kez Babilon'daki konserde e, grupla beraber çaldığı bu şarkıyla tanışmasını sorduk. Yine Fatih Hakan'ın İstanbul'la ilgili filminde keşfettim Ben Seni Sevduyumi şarkısını ve çok güçlü bir duyguya sahip uh, bir şarkıydı. Onu söylemeyi çok istedim. Her söylediğimde de içimde çok güçlü bir şeyler hissettim. Ardından Kazım Koyuncu'nun ve onun hikayesini, Tarişik Ölüm'ünü öğrenmiş öğrendim. Ve bu tür insanlar beni gerçekten etkiliyor. Bunlar hakiki sanatçılar, hakiki müzisyenler. Sonra Seval Şam'ı keşfettim. Birlikte şarkı söylüyorlardı. Ayrıca Türkçe müzikte, Kadınlarla erkeklerin birlikte şarkı söyleme tarzı çok özel gibi geldi bana. Bunun Türkçe özgü bir şey olduğunu düşünüyorum. Birlikte şarkı söyleme tarzları çok farklı. Buna başka yerlerde rastlamak zor. Gelever adresi de bu şarkıyıdan çok sevdiğim, hikayesini de çok sevdim ve beni işten etkiledi diyor Amal Maslusi. iki gün önce yaptığımız söyleşi de. Evet, o zaman Kazım'ın şarkısını onun sesinden dinleyelim. Şimdi de Ben Seni Sevduğumi. Ben seni sevduğumda dünyalarımda. Senin sert umlit'te tutmuyorlar, nelere dön? Engeldir dün Seni Sevduyumi, Kazım Koyunca ile Seval Şam'ın şarkısını Emel Maslussi'nin Muhteşem Sesinden dinledik. Ee, gerçekten de hemen her dilde şarkı söyleyebilen, çok iyi, iyi icra cover yapabilen bir şarkıcı. Ee, Maslussi'nin... E İlk müziğe başladığı zamanlarda yazdığı bir şarkı dinleyeceğiz birazdan. Ama onunla ilgili öncelikle kendisinin e, yorumunu alacağız. Che Guevara ile ilgili bu şarkıyı, şarkının adı Fee Belli aklımda. E, hangi ortamda nasıl yazdığını sorduk, cevabını dinliyoruz. Um, of course I'm, I'm, I admire um, the destiny of Kuşkusuz e, Che Guevara gibi insanların e, kaderini yani hayatın her türlü konforundan vazgeçip özgürlük ve onur uğruna savaşan insanların kaderine büyük saygı duyuyorum. Verdiği savaş bir onur savaşı çünkü ve bu şarkıyı 2009'da yazdım kim olduğunu hiç unutmayacağım demek istedim. Ne olduğunu değil ama kim olduğunu unutmayacağım diyerek ona bir saygı duruşunda bulunmak istedim. Çünkü bu tür insanlara daha çok ihtiyacımız var. Kişisel hedeflerinden, bencilliklerinden vazgeçip kendini kurban edebilecek daha çok insana ihtiyacımız var. Bu şarkıyı Tunus'ta devrim döneminde çok söyledim. Ve CD Buzit'teki ilk isyan dalgası dönemiydi. <gülüyor> Muhammed Bozizi kendini ateşe verdiğinde şarkıyı ona adadım. Çünkü o bizim Che Yani politik bir programı, bir projesi olmasa bile Che Guevara gibiydi. Like yes, yes, yes. E, Mısır'daki pek çok insan gibi. Evet, Che ile ilgili şarkısını geçmeden önce e, hemen Susi'nin programın başında da söyledik. E, o dönemde yani 2011 devrimden önce pek ço ve bütün şarkıların hemen hemen politik içerik taşıdığını tıpkı bu buradaki bu, direkt politik mesajda olduğu gibi ve bu yüzden e, radyolarda vesaire çalınmasının yasaklandığını, ülkesini ter terk etmek zorunda kaldığını bir kez daha hatırlatalım. عمل ما سلوسي دان ديني روس في بالي Güvera için yazdığı şarkıyı dinledik. Emel Masusi'nin sesinden Fibali, Aklımda. Evet Açık Radyo'da Onlar Kim Biz Kimiz programındayız, canlı yayındayız. Ve bugüne mahsus olmak üzere Emel Masusi şarkıları çalıyoruz. Tunuslu e, devrim şarkıcısı diyebileceğimiz e, ve iki gün önce İstanbul'da konserini de dinlediğimiz e, Emel Masusi'den. Şeguera'dan Şeyh İmam'a geçiyoruz. Ben hemen hemen her programımda bahsettiğim bir isim Şeyh İmam. Onu da amale sormadan edemedim. Şarkılarını ondan ne kadar esinlendiğini sordum. Ve onun yani Şeyh Arap müziğinde bıraktığı miras üzerine ne düşündüğünü sordum. Şunları söyledi. Kendimi Şehimam'ın hem hayranı hem kızı ruhani kardeşi gibi görüyorum Bence eşsiz bir insan Onun gibi başka bir müzisyen dünyaya gel gelmedi çok güçlü, bonkör bir insan. Bana göre bir düşünce adamı ama aynı zamanda bir isyankar, bir savaşçı ve hatta bir rakçı. Oduyla bunların hepsini kendisinde birleştiren bir müzisyen. Çünkü her şeyin böyle ölçülü, biçili olduğu o klasik Arap müziği geleneği dışında bambaşka bir şey yapıyordu. Bağırıyor, e, vokalistleriyle atışıyor, onlarla birlikte coşuyor. Hatta bir böyle hippie grup gibi e, söylüyorlardı. Şarkıları bana öyle bir güç verdi ki ben de bu silahı kuşanıp yani gitarımı elime alıp sahnede e, ateşlemeye karar verdim. Bu şarkıları Tunus'ta böyle küçük arkadaş grubu içinde söylemeye ilk başladığımda dinleyenlerle aramda çok güçlü bir şey oluştuğunu, bir elektrik oluştuğunu fark ettim. İşte Şeyh İmam'ın mirası benim için buydu. Şeyh İmam Mısır'ın en Mısır devrim müziği deyince ee, ilk ad, anılması gereken isimlerden bir tanesi 60'ların sonlarından 80'lere 90'lara kadar hatta yaptığı müziklerle e, 2011 devrimine de bir anlamda e, güç vermiş bir ses e, Emel Masusi e, gibi ...onun kuşaktaşı, çağdaşı olan bütün genç kuşak müzisyenlerin e, sorsanız... ...hepsinin söyleyeceği, dillendireceği ilk e, esin kaynağı Şeyh İmam olur büyük ihtimalle. E, şimdi Masusi'nin e, bir Şeyh İmam uyarlası, uyarlamasına e, geçiyoruz. E, köylüler üzerine yazdığı bir şarkı. E, Falahin, e, Biraz uzun bir şarkı ama en azından... E, Vaktimiz elverdiği kadarını dinleyelim. Emel Maslousi'den dinliyoruz bir Şehit İmam parçası Falahin. Öğün <gülüyor> ya, öyle Şehit İmam'ya en iyi şarkılarımın biri. Benim de çok sevdiğim şarkılarımın biri. Benim de çok sevdiğim e, eklemeyi unuttum. Bir bir konser kaydı ve konserin başında e, şarkıyı anons ediyor. Amal Masüs'den geliyor Fellahin. يا مصر يا مصر شمس الحقيقة الفلاحين بيغي. يا حبي صحوي يا مصر يا مصر شمس الحقيقة The sun of اللحين ضم غطان الأم غنوا تلم الصبح ذي الفلاحين ضم غطان الأم فلاحين. Amel Maslusi'nin e, yorumunu dinledik. Bir Şeyh İmam şarkısı. Şarkı daha da uzun ama e, bu kadarını dinleyebiliyoruz. E, Şeyh İmam'ın adını daha çok duyacağız bu programda. Önümüzdeki haftalarda ona adanmış birkaç program yapacağız. E, ayrıca merak edersiniz diye söylüyorum. Şeyh İmam'ın hikayesi üzerine bugün anette çıkan bir yazı var. E, şarkılarına biraz daha yakından bakmak isteyenler için... O yazıyı tavsiye edeceğim. Son bir soru sordum Amal Masusi'ye. Bu programda çalmak üzere kendisinin seçmek istediği özel bir şarkı var mı diye. Bakalım hangisini seçmiş. It would be nice if you can play uh, for example um, uh, Yezi which is a uh, Evet, mesela Yezi'yi çalarsanız hoş olur. Albümdeki en önemli parçalardan birisi benim için. Ee, en güçlü şarkılardan biri. Çünkü yeter artık diyor, yeter. Daha fazla acı çekmek, daha fazla susturulmak istemiyoruz, yeter. Ee, Albüm kapağında da, e, albümdeki e, kitapçıkta da şarkının sözlerinin çevirisi var. Bunu Bu şarkıyı 2009'da çaldığım ilk defa. Biraz senfoni gibi, böyle farklı bölümleri, farklı hareketleri olan bir şarkı ve bu akşam da söyleyeceğim. Evet, nitekim o akşam bu şarkıyı da söyledi. Ama Mastusi, Babylon'daki konserinde muhteşem bir konser olmuştu gerçekten. Bir daha Türkiye'ye ne zaman gelir? Geçen sene de geldiğini ve birkaç şehir daha dolaştığını biliyoruz ama umarız başka konserleri de olur Bugünkü programı e, Emel Masusi'ye adamış olduk. E, onlar kim, biz kimiz programının sonuna geldik. Ve şimdi onun seçtiği şarkıyla bitireceğiz. E, ben teknik masadaki arkadaşım Feryal ile birlikte hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Ve Emel Masusi'den dinliyoruz. Yezi'den. Mübarek, təxliyi ən manzib هم المدين واحنا مين هم الامراء